16. Bölüm Nebiye Mirasçı Olmak Allah'ın Veli Kulları Allah'ın Elçisinin Halifesidir. Allah'ın Velileri Peygamberlerin Varisidir. Onlara Olanlar Bunlara Da Olur. Allah'ın Nebisine Varis Olma işi Pek Anlaşılmamış Galiba. Nebi Değeri Allah Tarafından Yükseltilmiş Kişi Anlamına Gelir. Nebi Olmak insanın Elinde Değildir. Kendine kitap verilenlerden başkası o makama getirilmez. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İnsanlar tek bir topluluktu. Sonra Allah onlara müjde veren ve uyarıda bulunan nebiler gönderdi. Onlarla birlikte doğruları gösteren kitap da indirdi ki ayrılığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm versin. Onda ayrılığa düşenler kendilerine kitap verilenlerden başkası olmadı. O açık belgeler geldikten sonra birbirlerinin haklarına göz diktikleri için böyle oldu. Sonra Allah inanmış olanları anlaşamadıkları konuda kendi izniyle doğruya ulaştırdı. Allah gayret gösterini doğruya yöneltir. Bakara Suresi 213. Ayet Nebi çok değerlidir. Allah Teala son nebisiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bu nebi müminler için kendi canlarından değerlidir. Eşleri de analarıdır. Ahzab suresi 6. ayet Allah Teala bu yüce makama getirdiği kişiler dışında hiç kimseye nebi dememiştir. Nebilik görevi Muhammed aleyhisselam ile sona ermiştir. Muhammed erkeklerinizden birinin babası değildir ama Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilir. Ahzab suresi 40. ayet Resul elçi anlamındadır. Elçi, kendinden bir şey katmadan birinin sözünü diğerine ulaştırmakla görevli kişidir. Elçilik, nebi olmayan kişilerin de üstlenebileceği bir görevdir. Allah Teala, Mısır kralının Yusuf aleyhisselama gönderdiği elçiye Resul demiştir. Bununla ilgili ayet şöyledir. Kralın Resulü geldiğinde Yusuf dedi ki, Efendine dön de sor bakalım, ellerini kesen kadınların derdi neymiş? Yusuf Suresi 50. Ayet Demek ki her Resul Nebi değildir ama her Nebi Resul olmak zorundadır. Çünkü kendine verilen kitabı tebliğ etmezse Nebi olmasının bir anlamı olmaz. Allah Teala İsmail Aleyhisselam ile ilgili olarak şöyle buyurur. Bu kitapta İsmail'i de an. O verdiği sözde durmuştu. Nebi olan Resul idi. Meryem Suresi 54. Ayet Nebi olmayan Resullerin vahiy alması gerekmez. Onlarla ilgili olarak şöyle buyurulmuştur. Resullere apaçık tebliğden başka ne düşer? Nahl suresi 35. ayet. Bu sebeple vahiy almayan, sadece Nebi'ye inmiş ayetleri tebliğ eden resuller de vardır. Şu ayetler onlardan bahseder. Nuh kavmi resulleri yalanladı. Şu Şuara suresi 105. ayet. Ad kavmi resulleri yalanladı. Şu A'raf suresi 123. ayet. Lut kavmi resulleri yalanladı. Şu A'raf suresi 160. ayet. Nuh kavmine Nuh, Ad kavmine Hud, Lut kavmine de Lut Aleyhisselam nebi ve resul olarak gönderilmişti. Diğer resuller Nuh, Hud ve Lut Aleyhisselam'a inen ayetleri tebliğ eden resullerden başkası olamaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğu için artık vahiy alma ve mucize gösterme kapısı kapanmıştır. Ona varis olma ancak onun getirdiği Kur'an'ı insanlara anlatma ve tebliğ etme şeklinde olabilir. Bu da her Müslüman'a verilen görevdir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığında şunları söyledi. O kitabı insanlara kesinlikle açıklayacaksınız. Ve asla gizlemeyeceksiniz. Ama onlar kitabı arkalarına attılar ve karşılığında geçici bir bedel aldılar. Aldıkları o şey ne kötüdür. Ali İmran Suresi 187. Ayet Kur'an'ı tebliğ görevini ihmal edenlerin düşeceği kötü durum şu şekilde açıklanmıştır. İndirdiğimiz açık ayetleri ve doğru yolu kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenleri Allah dışlayacaktır. Dışlayacak olanlar da dışlayacaktır. Tövbe edip kendini düzelten ve onları açıklayanlar başka. Onların tövbesini kabul ederim. Ben tövbeleri kabul ederim. İkramım boldur. Bakara Suresi 159 ve 160. Ayetler Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyenler ve ona karşılık biraz çıkar sağlayanlar var ya, onlar karınlarına sadece ateş doldururlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz. Onları aklamaz. Onlara acı bir azap vardır. Bakara Suresi 174. Ayet Muhammed Aleyhisselam da şöyle demiştir. Benden aldığınız bir ayette olsa tebliğ edin. Bu durumda her Müslüman Muhammed Aleyhisselam'ın varisidir. Çünkü Kur'an'ı tebliğ görevi her Müslümana verilmiştir. Size gelince, siz Allah'ın bir kısım ayetlerini gizlemek ve dinde olmayan şeyleri dine yamamak için olağanüstü gayret gösteriyorsunuz. Yaptığınız yamaları kabul ettirebilmek için de vahiy aldığınızı iddia ediyorsunuz. Mucize yerine keramet gösterdiğinizi ima ederek kendinizi kutsallaştırıyorsunuz. Allah'ın dinine ters düşmenize rağmen onun velisi olmayı da kimseye bırakmıyorsunuz. Allah'ın veli kulları peygamberlerin varisidir. Onlara olan şeyler bunlara da olur diyerek yoldan çıkmışlığınızı perçinliyorsunuz. Lütfen vakit varken tövbe edin ve yola gelin.